Bir anla değişir vazgeç İyi kalpli insanlar gülüm gazetelerine bakma zamanı geldi İşte Fahir işte Oktay Demirci Psss. Buyursunlar efendim Buyursunlar efendim Buyursunlar efendim Ne diye soracak oldu Tev sesi. sesi Çok teşekkür ederim anladım Fahir Ünç buy buy buy dedikten sonra Buyurunuz efendim. Buyurun Fahir Bey. Ya hemen ben mi? Çünkü Oo. ben kaçakçılık operasyonlarıyla başlayacağım. Biraz bugün sert gireceğim diyorsun. Biraz çok sert. O. Biraz gözümüzü açalım artık. Oktayı da ilgilendiren bir konu tabii. Oktayı %100, Oktayı ilgilendiren bir konu. Çok yakın bir zamanda Çin'den bir takım kaçak mallar ülkemize giriş yapıyorken yakalandılar. Ya zaten her taraftan giriyorlar. Bir de kaçak olarak bu sokmuşu Maalesef, başlayalım. Maalesef özellikle piyasa bu konuda çok duyarlı. Artık Çin malı kullanmak istemiyoruz diyor piyasa. Doyduk diyor. Gerçekten de bu öyle. Bu bayağıdır. İki senedir falan söylenmiyor mu bu ya? Yalnız bu sektörel bazda kullanıyorum. Nasıl? Yani e, tabii ki pek çok. Bunun girişi yasak tamamen yasak oktay. Çin malı Evet. E, Türkiye'nin uyguladığı kota nedeniyle Çin'den ülkemize sütüyen girmesi yasak. E, geçtiğimiz günlerde de kaçak sütüyenler ele geçirildi yaklaşık 1 milyon ytl değerinde kaçak sütyene el koydular. Ne yapılmış? Yakılmış mı bu kaçak? Yakılırsa lastik lastik onlar leş gibi kokar pis ya. Pis kokar ya. Valla tane eee yakalamışlar. Herhalde üstlerinden o silindirle mi geçiyorlar yine? Hani kaçak <gülüyor> CD yakalandığında koşuyorlar. <gülüyor> Bir görüntü varsa... vardı. CD'lerin üstünden geçiyorlar. Sonra orada görevliler sağlamları toplamaya çalışıyorlardı. Böyle şeyler de oluyor. Yani. Böyle şeyler vardı ama işte bu sütyenleri nasıl yapacakları belli değil. Bence ee, ihtiyacı olan ülkelere gönderilsin. Sütyen hangi ülkelerin ihtiyacı var? Şöyle söyleyeyim mesela, mesela böyle yazar Afrika ya. Afrika kabileleri var ya. Ha onlar hiç giymiyorlar orada. Sütyen demek hani şey o Afrika kabilelerindeki kadınları düşün belgesel gibi düşün. Evet. Neyler, ne ne dedikleri hadi neydi ya o bak çok meşhur bir yerleri vardı. Neyse Burkina Faso mu? Evet. Okday. Meşhur yer orası. Burkina Faso'da böyle kadınlar dolaşırken üstlerine takmışlar ama yani biraz da şeyli falan bunlar. Nasıl düz değil. değil. E süslü müslü olsun. Orada zaten yani yaşam derdindeler. Bir de o arada sütyen lüks kaçıyor. Ama böyle bir durumda bu yardım götürülürse hani böyle gıda şeyleri atıyorlar ya uçaklardan. Hmm. Bir tane de sütyen şey alsınlar Böylece bir görsel e, yani her kaçak şeyde yakarak yok etmeyeyim ya ihtiyacı olan varken. Yalnız bir kısmında da iç çamaşırı yani kilot babında da var. Don olarak. Olur. istiyorsa ondan da birkaç parça kendimize Erkek kadar ayrı. mı Erkek kadın karışık oklar. Karışık. Hı hı. Sana ben iki çift ayırdım çok güzel. Tam senin seveceğin kalemden. Teşekkür ederim. Evet güzel bir projeyle demek ki... Don kaçakçıları. Don iç çamaşırı diyelim biz isterseniz ağırlıklı olarak sütyen. Demek ki Afrika'ya sütyen ihracatımızı yeni bir şey verdiniz. İhracat değil yardım. Yön verdiniz yardım. Bayram öncesi de iyi gider diye düşündüm. Bağımsız kamu görevlilerini biliyorsunuz. Kim onlar Oktay? Bağımsız kamu Sen, görevlileri sendikaları sevgilerim. konfederasyonu. BASK. Evet, Çok havalı ee, ismi varmış da Son bir araştırma yapmış Şimdi son 4 yıllık dönemde Türkiye'nin iç ve dış borç stoku %55.5 oranında Artmış maalesef Gene Oktay rakamlarla ve, konuşmaya başladı Ben korkuyorum yani Şu programa, şu programa iç borç Dış borç stok kelimelerinde Soktuk ya Hepimize hayırlı uğurlu büyük, büyük emeğiniz var ya. Genel olarak tarım ve hayvancılık üstündeydi ama bakıyoruz. Sanırım <gülüyor> yekona bir programı verir. oldu. Şimdi kişi başına toplam borç miktarında %46.5'lik artışla... 7367 YTL'ye çıktı. Yani hepimizin kaba bir hesapla 7367 YTL borcumuz var. Kredi kartınınmız ama. Yok ben, ben ödüyorum onları Abi benim ödüyorum. borcum var da ben o kadar para ödedim Kimseye benden ekstra bir 7350 küsür lira attı. 1 lira vermem şerefim. Bana size. borcum var senin. Sana biraz borcum var. Sana da azıcık bir borcum var. Nasıl azıcık? Azıcık. Bu ayı düşünürsen azıcık. Bu ayı düşününce <gülüyor> ama Genel aylara bakacak olursak, işte gördünüz mü? Hepimizin hepimize borcu var yani sonuç olarak ve toplayınca Doğru da atarım. bu şey çıkıyor. Bu meblağ çıkıyor. Abi benim borcum bir motorun taksiti var. Bir de beyaz eşyanın o kadar bitti zaten. Buna Ama Fahir'cim sen bir aylık diye düşünüyorsun. Şimdi 2007'nin bilmem kaçıncı ayında bitiyor senin motorun taksi. Senin ne zaman? Ege olan borcunuz var. Benim bu yıl bitecek zaman. herhalde değil mi? Tabii canım bu yıl bitiyor Ege borcu e, İyi sen kapatmışsın o zaman. Ulan borç borç dediniz de bir tek benim borcum çıktı. 7.350 lira. Sizin hiçbir borcunuz yok. E de E Fahir otomatikman, e, otomatikman benim borcum var işte. Senin bana olan borcun yüzünden benim de bankaya olan borcum. Yani sen sen şu borçlarını kapatsan Türkiye bir rahat edecek. Düze halkata. çıkacağız ya. Abi ben ne bileyim ben bir heveslendim yazın motora binerim diye. Ondan aldım ya. Yani. Yok kötü bir niyetle almadım. ama. Ama ilk önce bir motor almadan bir büyük bir şey almadan beyaz eşya almadan bakacaksın gideceksin. Türkiye'nin borcu nedir? Efendim bunun içinde benim etkim ne olacaktır? Ha, madem ülke olarak borçluyuz o zaman ben bir yıl daha bekleyeyim. Yani sinek küçüktür ama mide bulandırır mı Öyle şeyler tabii herkes bir durumuna bir daha baksa rahat edecek işler. Bana sinek mi diyorsun bu arada Ege? Yok sana mide bulantısı diyor. Ayran diyorum <gülüyor> Aynen o zaman dese. Şimdi maalesef 2002'de doğan bir bebek evet otomatikman 5028 YTL borçlanırken durup dururken evet. Peki yani bir bebek Bir dakika büyük, bir 2002'de böyleydi. 2006'da 2006 neymiş? 2006 yılında maalesef ben sana hesabını çıkarsam borç miktarı evet. Doğar doğmaz Bir bebeğin borç miktarı 7367 YTL'ye ulaştı. Yalan. Yalan özel hastanede biz doğurduk o kadar değil en fazla 3 milyar civarı bir şey. Çok özür dilerim. Ne oluyor bu demek ki aradaki öbür 3 milyar ham humşar olabiliyor. Senin haberin olmadan borçlanıyor demek ki Halil Bebek abi böyle bir şey var. Evet doğru olabilir. 1-2 bu çocuğun yattığı yer neresi? Nerede yatıyor bu çocuk? ya evet, beşikte onları mı sayıyorsun? Onlar nereden alındı? Nakit mi aldın sen onları? Evet. Vay be. O dönem biraz şeydi Ka kalındı. <gülüyor> Milyar dolarlık motorlu araçlar vergisi verdiğiniz arabada yine aynı nakit de mi? O nakit değildi o şeyde. Ya bak sırf kaç para oradan var borcu. Demek ki bu hastanede de kumar oynatıyormuş senin çocuk öyle. İki yani gün işte. falan ortadan kayboldu ne yaptı belli değil. Ama o biraz daha hani hayatı tanısın diye ben şey yaptım hmm. onun. Ama yani kayıt dışı de ne Hayat yaptığını. yan gelip yatma yeri değildir diye. Böyle babalar. Vallahi keşke. Ya gelen altınlar, gelen hediyeleri falan düşmediğiniz abi siz bu. Ya araştırma... düşüldü zaten biz şeydeyiz, Karda çıkıyoruz. Neden? Nerede... Yanlış hesap yapılmış orada ya. Ya şimdi siz evlendiğiniz zaman neredeyse benim bildiğim, benim hesaplarıma göre siz başa baş çıkmıştınız. Tabi diyebilirdik size. Evet. Bu çocuk Halil bebekle beraber. Yine tabi tabi. Tab geçtiniz mi yoksa gene mi? Biz. Yani geçtiniz. biz Kayacan evlilik kurumu olarak yerdeyiz ve vergi vereceğiz bu yıl. Kurumlar vergisi o. Evlilik kurumu tabi sizin de haberiniz yok ondan. İki, sene, hep sonun, sonun, hep zarar. iki sene sonunda mı oluyor yoksa i̇ki zarar sonra. ettiğin zaman mı kimse i̇ki, gelmiyor? Sene üst üste zarar edersen oktay kapatıyorlar. Kapatıyorlar. <gülüyor> Boşanmalar <gülüyor> Hadi başlıyor. Ya ben de diyorum evliliğin üçüncü senesi niye tehlikeli? Niye o. o kadar boşanma var zannediyorsun Onlar sen? Onlar birbirlerine deli gibi aşıklar. Kız ya. böyle nasıl bakıyor kocasının kocasına adam dese ölüyor. Ağlayarak çıkıyorlar mahkemesi Bir dakika maalesef. bir şey soracağım. Şimdi sizin durumunuzda bu sene zarar mı ettim? Biz Yok, ettiniz? Biz mı çocuk Çocukla kâr. beraber kârı geçtik ve kurumlar vergisi ödeyeceğiz. 2010'a kadar serbest. 2010'u yani bundan sonraki her sene zarar ederlerse 2007, 2008, 2009 eğer 2010'da kapatırız o zaman. Hiç anlamadım ama 2010 iyi bir yıl olacak herhalde için 2010 bizim yılımız olacak diye zaten projeniz şey var, var. Sloganımız var. Beşinci büyük biz olacağız diye. 5 büyük evlilik var biliyorsunuz <gülüyor> ee, bizle beraber şey işte İbrahim Kutluay ile Demet Şener Sevgili aynı dönemde bir... biliyorsunuz onlar bebek. İşte Mehmet Ali şey, Erbil, Erbil. Ee, şey ne? neydi o neydi? öbür manken manken kızımızın adı Demet İbrahim Kutluay ee, daha Kutluğay. önceden bebeği olan daha önceden bebeği Ozan olan Ozan Orhon'un eski Ebru Şarlı, şey, Ebru Şarlı, Şarlı. ile Harun Bey. böyle birkaç tane şey daha biz 5. büyük olmayı hedefliyoruz de, devreler yani siz bu evlilik devresi diyebilir miyiz bunlara eh, yani az çok. Abi Gülben Ergen de sizin devreye giriyor zaten. Hayır o bize girer canım. O Oo, oktaylarla şey o bize girer. Yani onlar mesela bu sizin... sene vergi verecekler herhalde. Gülben Ergen mi? Tabii ki geçmişlerdir onlarda. Rahat. Daha çocuk olmadık ya. Çocuk ya çocukla olsun. bağlı değil ki Oktacığım ya adamlar çalışıyorlar ya. Bazı hiç çocuk yapıyor her yıl karda. <gülüyor> Öyle tipler de var yani. <gülüyor> Evet Oktay Bey. E böyle bir şeymiş yani. O yüzden ne yapacağız biz? Yaparken? Borçları nasıl kime ödeyeceğiz biz borcumuzu? Genelde zaten bebek borcuyla geliyormuş. Hani eskiden şeyle var diye ile gelir gelirdi. Şimdi maalesef Nanay kentte duble. <gülüyor> Hakikaten öyleymiş. 7367 YTL. Az buçuk para zaman ne yapıyorlar bu bebekleri? Bebeği alıyorlar geriye. Ülkeye icra geliyormuş. Nese ülkeye icra geliyormuş ya? Tabii canım hiç görmedin mi sen? Bu Çin. Ya şimdi herkes kendi borçlarını falan götürmüşlerdi zamanda bir ülkenin. Hadi ya ha, Bu şey. de çok hakikaten şey bir Ne süt istiyorum affedersin Çin'i Ne de affedersin bu şeyini Bir kuruş kur, buzdolabını istiyorum Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey yani, ekonomi ya. dünyasında yerken açtık dolaştık Teşekkürler Samsunlar iftarı 11 dakika erken yapmış yani mi? Şu artık televizyondan izleyelim Hakikaten ya Lütfen ne olursunuz diyorum. Teşekkür ederim. Ama şimdi bir oruçlu adamın da evet. e, o ezanı duyduğunda bir heyecanlı bir sevinci olur. Yani daha televizyona mı güveneceksin? Evinin dibindeki şeye mi ezan evet. sesine? E, saat yok mu? E vardır da bilemezsin ki sen saatin. Her yer bütün fırınlar, bütün şeyler, su, insanlar şarktanmış halinde bekliyorlar. Süper. Sakıya şeyi veriyorlar. Evet. Ona bir baksa bir gün aşağı yukarı bir. çok günü... muzdarip bu konuda lütfen. Hayır. Kanayan bir bir şey yaraya ya. parmak Her arttı. sene bu haberler çıkıyor artık bu sene. Ok her sene damdan düşen adam haberleri de şey yapıyor. Yaz boyunca bak bu senede en az 550 kişi damdan düştüler. Doğru söylüyorsun. O yüzden. Ama güzel nostalji gibi geliyor ya o damdan düşenler olmasa bu e, oruçlarını erken açanlar olmasa demedi. Onlar o dönemlerinde rengi bunlar. Bekliyoruz bu haberleri yavaş yavaş. Doğru. Buyurun Feybe. Ben sizin sözünüzü kesmiştim. Siz benim Özür sözü... dilerim, utanıyorum şu anda. İsterseniz gibi biraz şey yapsın bize. Dans mı edeyim? Biraz, <gülüyor> biraz danssınız. <gülüyor> <gülüyor> hani 30 <gülüyor> dedin ya, tuf dedin ya, tamam, o ya. O tefte. İbaret tişörtümün içinde bikini mi giymiştim? İyi oldu. Onunla ben biraz size <gülüyor> oynayayım. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay radio turası modern savaşlarda görün gazetelerine bakmayan. Egecim seni lütfen makul olmaya davet ediyorum. Lütfen. Sevinçin sevinçim de lütfen makul ölçüler içerisinde. Tamam makul soyadım da sey olsun. Mite ne ne neydi ya Bahtiyar, Bahtiyar. Makul Bahtiyar. Makul <gül> Bahtiyar. <gül> <gül> Yıllarca makul Bahtiyar'dan <gül> şarkılar <gül> dinledik. <dilini. gül> Efendim o zaman ben size ha. bir araştırma vereyim de ama keyfiniz anne, iyice sen... yerine gelsin. Oh be, daha şimdiden benim keyfim yerine geldi bravo buyurun. İdeal erkekle e, alakalı bir araştırma yapıldı. Oh metre 1500. <gülüyor> çok da kim önce yapacaktım ama Oktay bu konuda sanırım da alışmadı seksometreye. Ya seksometreler 1500'ü çoktan vurması gerekiyordu <gülüyor> Oktay. Ben bu çirkin lafı oturtmaya çalışıyorum öyle bir misyonum var tabii. 1500 çok fazla abi ya, biraz az olsun. Ama Sen da... de seksometreler tapi dersin. Tapi mi? Sen biraz daha sokak ağzıyla konuşmak istemez misin? Tapi falan gibi. Yani Sokaklar tapi tapi tapi tapi diye dolaşıyor. <gülüyor> oh. Şimdi 12 bin tane kadına sordular. Vay. Nasıl bir erkek istersiniz diye. İç giyimine önem veren erkek cevabımı geldi. <gülüyor> ee, verilen cevapların en başında. Siz nasıl diyeceğim ama nasıl bir erkek isterim <gülüyor> sen nasıl bir erkek ister? nasıl bir erkek olmak isteriz evet yani. size sormak istiyorum nasıl bir erkek olmak istersiniz soruyorum şöyle mi istersiniz pırıl pırıl jilop gibi bakıyorum ege tıraşı olmuş zaten yüzünü de kesmiş Oktay desen <gülüyor> çok kötü ki. mü kesmişim ben herkes onu söylüyor ya valla tatlı bir kesik var yani insanda bakayım böyle... yüzüne sker face abici burnunu kesmedikten sonra bence problem evet, yok dünya yani. üzerinde iki tane çok özür dilerim gerizekalı, gerizekalı siz ben inanıyorum dinleyicilerimiz arasında da sabah tıraşında bir, bir ara böyle çok kolay oluyor bu tıraş diye dikkati dağılıyor insan. burun ben, ucu kesmek ne demek ki ya, ya, ya burun ucunu, ucunu değil ya bu şu, deliklerin alt, alt, alt kısmını bıyıkları keserken kanat kanat aynı aynı yeri ben de yapıyorum kanat deyince de bir başka şey canlanıyor tam göz, kökten almak istiyorsunuz değil mi <gülüyor> burun kanadından bahsedin Hayır ya Siz Orta direk Yani orta direk Niç Orta direk Evet <gülüyor> şu, <gülüyor> <gülüyor> şu ortadaki kısmı Mesela burnun direğinin Bu orta direk değil de çene altındaki Küçük esnafı keser <gülüyor> <genç. gülüyor> Ya bu dudakların O şu, dudakları Yerim <gülüyor> O dudakları ben yerim <gülüyor> ne? Şu yan taraf yan kanat bak böyle açıyor, ha, doğru, ya. evet. Orası işte kesince <gülüyor> çok da acıyor ya Orası senin şimdi kesilen ya çok acımaz Hiç Ege. acımaz ya ben unuttum zaten onu kestikten sonra da Ya bu tıraşta hakikaten dikkati hiç elden bırakmamak lazım Bir de sen de, demin şey dedin ya Ben oradan rahatsız oldum ya Tıraşın çok kolay olduğunu düşündüğün an Kendini kesiyorsun. kesiyorsun. Bak, trafikte Ama öyledir. Trafikte kendini en güvendiğin noktada kaza yaparsın. Crash dediğin bir şey değil yani aslında. dediğin şey Gerçekten çok zor bir şey. Düşünsene yani yüzünde jiletler dolaştırıyorsun. Jiletler? E tabii maküç dediğin şey de üç tane. Sırtımda şey. soğuk eller, yüzümde <gülüyor> jiletlerle. Onları dolaştır ki habire dikkatinin şeyde olması lazım. En sol artık böyle şeyini sürene kadar eee crash losyonunu sürene kadar. Her zaman dikkatli dikkatli şimdi sağ taraf şimdi sol taraf dur boynumu kaldırayım bir de bizim evdeki aynalar hep bürgeye göre ben ayakta durduğum zaman aynada sadece çok habersiz göğüs dekoltemi görebiliyorum o yüzden böyle bir çömelerek veya ayaklarımı vandam gibi açarak ayna boyuna geliyorum abicim çok güzel kalite aynalar satılıyor Yuvarlak böyle ya kenar tıraş işte. Ha şey öyle ayrı. Ayrı. Kenarda, kenarda böyle ne zaman tıraş olursan sen orada makyajını falan da rahatlıkla yapabilirsin. Ayda bir tıraş olan adamıysan o biraz lüks oluyor. Ne demek o ya ayrı aynen ne demek? Yani böyle yuvarlak bir ayna oluyor tuvardan da böyle gibi. robotik kolla ha. geliyor Oho. Oho. Evet nasıl sakallı severiz Oktay Bey siz de pırıl pırıl gezmeyi sevenlerden misiniz? Tabii canım. Evet, tabii caneci evet yapılan araçsız yani da... sakal dediğin şey zaten ya hiç olmamalı ya da uzun olmalı doğru kirli sakal denilen şey sadece bu ıı, kadirın Kadir onların yeğenleri var ya kim onlar? onlar ya <gülüyor> onlar yeğenler olarak biliniyor zaten ya biliyorsun <gülüyor> bir tanesi bunlardan soner arıca bir tane daha kadirin onların yeğenleri o oyuncu adam. var ya böyle hani ya. sanatçı duruşunu şey yapan adam gündeme getiren adam. Kim Sanatçı ya? duruşu öyle mi olur böyle? Ya gösteririm ben sana. Abi. Abi, çok, hatırladım, çok, çok şey merak ettim yalnız. Yani ya. yüzü gözümün önünde de ismini hatırlayamadım ya. Sanatçı duruşu olan Kadir İnanır'ın yeğeni. İşte ya, bir, bir onu bir hatırlatır mısınız? Telefonumuz 210-30-30 Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni. Hatta ona şey demeye de gerek yok. Bir kimse. ona yakışıyor mesela yani. Koca Türkiye'de. Ama nasıl ona sakal biliyor musun? Sanki Kenan dokun... İmirzanoğlu mu? Kenan İmridalı oğlu, Aa, maalesef. Böyle sakalları var, dokununca sanki zarar verecekmiş gibi sana. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Celal ettim. neydi kadir inanırın yeğeni? Levent inanır. Levent, i̇nanır. Levent i̇nanır. Ha, çok, çok teşekkür ya. ediyoruz efendim. güzel. Ben teşekkür ediyorum. Ya soyadları tutuyor muydu diye bilemediğimden tamam. daha hatırlayamadım Doğru. Ha. Kare olan değil mi? Levent inanır. Ha. Kareki ne? Kübik kafa. İşte al. <gülüyor> <gülüyor> Monitor kafa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ben araştırmaya dönüyorum. Bu adam var ya yazık. Ya, e, kadınların, ben Pompey'in son günleri. <gülüyor> Ama bakıyorum seksometreler 1500 Pompey'in son günlerinde. Kadınların yüzde sakalsız erkek tercih ediyor. Bir dakika işte Levent inanınların eşi. Yüzde %51 51'i, yüzde 51'i kirli sakal yakışanla da yakışıyor demişler öyle demişler %51'i ki bu yarıdan fazlaya tekabül eder %61'i erkekte ayakkabının çok önemli olduğunu söylüyorlar ayakkabı mı <gülüyor> <gülüyor> ayakkabı giyen erkeklerden <gülüyor> yüzde kaçı <gülüyor> dedin 60 vay be bir. işte azımsana mı? demek ki ayakkabı giymek lazım Tabii. ben sana diyorum ya oktay ayakkabı giy oktay ayakkabı giy ne bileyim ben rahat ediyorum ha böyle çorapla yani elektriğini falan da boşaltıyorsun ama, oktay ama çok çivi pirim. bivi de batabilir Bat, batıyor zaten çöp çöp batıyor Kadınların yüzde onu kafası sıfıra vurulmuş erkeklerden hoşlanıyor. Hoşlanıyor mu? Gıcık hoşlanıyor. kapıyor. <gülüyor> hoşlanıyor ya. Biz gıcık kapıyoruz belki. Siz sevmiyor musunuz öyle? Yok ben çok seviyorum valla. Ya bir dönem çok güzel tamam öyle bir espri vardı da şimdi o espri kayboldu. Yok şimdi sen onu yaşamıyorsun aramızda da o sorunu yaşayan yok ama kellikle mücadele eden insanlar var. Bu kelliyi de sağdan sola saçlar bak yerine kafayı tamamen İki kısıtarak yıllarda, bu da Bruce Willis'in Dünya erkeklerinin armağanıdır şey herhalde. Ama da şekilli çok... kafada güzel duruyor ya geçim o. Yani her, her kafada her... çok özür dilerim. Doğru tabii. Bruce Willis kafası değil. O arkadaki bombe olmayıp da kafaya arkadan tavayla vurulmuş nice gençlerimiz var. Ve ısrarla çok özür dilerim. Kazıtıyorlar. Kazıtmaya devam ediyorlar. Darbeli kafalar da var. Mesela benim kafa. Darbeli kafa ne demek ya? Yani? Abi yandan. Benim mesela şey kar... zaten... karpuz vardır ya böyle yamru yumru. Ha söbü. Sağdan soldan darbe almış gençlik yıllarında. Benim kafamda da mesela hiç sokağa çıkmamış bir çocuk olarak taş izi var ya. 40 yılda bir sokağa çıkmış, onda da taş yemiş dönmüşüm ya. Bir taş izi, işte, bir tane kargı izi var. Önde köpek izi var, arkada beyin ameliyatı, a, dranas diye şeyi var. Dranas. Ahmet Muhib dranas. <gülüyor> öyle bir şey yani. Benim kafa kazat, bak bana haram, Aa, haram Sen bunları nasıl mesela şey yapıyorsun, Köp biliyorsun Neleri? Kafandaki, Kafanda ne izi oldu? Yani daha önce hiç kazıttın izler. mı? Tabii canım ben kazıttım üniversitede. Kazıttın mı? Hı hı. Ben hiç hatırlamıyorum. Orada benim hele o öndeki şey psikopat gibiydi. <gülüyor> Köpek izi. Yani alttan ne çıkacağını bilmeden de kafayı kazıtmak biraz da cesaret bir ya. O da işin şey İlk Genç insan sonra... cesaret ediyor. Oktay biz de bir kere cesaret ettik. Nasıl Kafanın ne? Çi... Kazıttım. Tabii canım. Önce... Yani dört yıl saçını kestirmeyip sonra gidip sıfıra vurduran öyle bir deliğine sildik biz. Pulp Diction döneminde herkes bir kazıttı yani. Ha şöyle şöyle dans edilen zamanda. Evet. <gülüyor> o parmak hareketleri de hala yapanlar var bazı düğünlerde. Ya, Devam ediyorum. Peki bir şey soracağım. Hı. Bir dakika açık olmadı bu. Yüzde on. Kadınların yüzde onu. Hastasıymış sıfıra vurulmuş erkekleri. Hastasıymış. Hı hı. Yani. Yüzde on. Yüzde on. Kafayı tamam. sıfıra vurduğunda seksometreleri de iki binlere vuruyorsun. Hı. Ee, Şimdi daha iyi anladım aga. %27'si kendilerinden en az kaç yaş büyük bir erkekle Gırh mı? Gırh. Gırh değil. Ege kazandı bu durumda. Çünkü 10 yaş çok ideal diyor kadınlar. 10 yaşta diyor. Başka da bir şey demiyor. %90 ilk buluşmada e, birlikte beraberceme yani gibicesine gülmenin çok önemli bir şey olduğuna kanaat getirmişler. Birlikte gülmek mi? Ya esprili ya. Erkek yani ilk buluşmada bir esprileri patlasın bizi güldürsün. İkinci buluşmada önemli değil o kadar. Yok ilk buluşma çok önemli. İlk, ilk intiba. O zaman erkekler ilk buluşmada bütün fıkraları, şakaları ve taklitleri hayatım şimdi de Fatih Terim. mi ben. <gülüyor> ben <size>. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada uzun boyu kadınlar için de çok önemliymiş. yüzde %56 olmazsa olmazlardan bir tanesi uzun boy diyor. Hem kel hem kısa boylu adamlar ne yapacaklar peki? Bir de esprisi de yok adamın. Ne o fine, ne yapıyorsun? Uzun boy. Ben kendi boyumu gösteriyordum size. Ne yapacaklar yani hiç şansları yok mu? Sadece ayakkabıya mı? E abi şey, orada bir yerden kaybediyorsan ya kafayı sıfıra vurdururacağım. Espri var abi. Espri bankası. Eğer espri bankası iyiyse kısa boylu, fodul ve de ayakkabısız birinin... ...o zaman kurtar kendisini. Evet. Değil mi? İlk görüşmede kendini kurtarabilir. İlk görüşte aşk. Peki Laptop ayakkabıyla, şey. ayakkabı, ne kadar da ayakkabının yüzdesi ayakkabıya bakanlar? Abi, ayakkabı %61 ya. Öyle Bence daha bir önemli bir, yüzde bir yani. Öyle %10 kabak kafayla dolaşacağım ama çok özür dilerim. %60 ayakkabıyla dolaşacağım. Güzel dolaşayım. bir ayakkabı alsın. Git kıyacaksın paraya kardeşim. Rugalmıyı alacaksın. Patlak. Tabii bir kahverengi alacağım bir siyah Çeşit alacaksın. veriyor spor mu? Ayakkabı? Ayakkabı. Çeşit veriyor mu? Nasıl çeşit Şu veriyor? Şu ayakkabı olsa daha iyi falan diye. 3 çeşit. Artı çocuk. Çok özür dilerim Fahir. Lofer dediğimiz önleri böyle püsküllü ayakkabıların hala kadınları etkilemekte e, önemli satılıyor? bir şey. Nasıl satılıyor Ege? Kadınlar beğeniyor mu onu? Kadınlar... Aman önü püsküllü ayakkabı olsun da gerekirse kel olsun da Abi diyorlar. Abi kadın diyor. ama çok enteresan. Yani... Ciddi anlamda önemli bir kısım. Loafer'ların gerçekten çok şık olduğunu söyleyeyim. yemin ayakkabı... ediyorum sana ya. Ya böyle bildiğin ayakkabı Kolej ayakkabısı olur ya bir bordo renkli. Önü püslü. Dil kısmı. Ha dil değil de dedi oradan böyle jingo Anladım. Onu erkekler giyiyor mu? Erkekler mi? Sen hiç olmadı mı ondan? Senin hiç Sen yıl başında bir tane alalım ondan ya. Sana çok yakışır bak. Yok. Kahverengi alırız o kadife takımından giyer. <Gülüyor> Evet koyu kahve alalım. Böyle spor gibi mi? Şeyli olalım. Spor gibi ya. olandan alalım. Cingollardan alalım. Cingollardan alalım. Ne o jingle? Böyle. Spor Cingol'si gibi var. değil de challenger o daha çok. Siz onu biliyor musunuz? Anlatmamış mı? Yok. Şimdi benim arkadaşım bazı Adidas challenger diye ayakkabı vardı. Şey diye sormuş. Bunlar spor ayakkabı olarak mı geçiyor? Bunlar challenger yani hem spor yaparken hem günlük hayatta. Ne? Lofler'da challenger. Mesela yani. beden dersinde lisede bazen spor ayakkabısını getirme eşofmanın altında giyip maç yapardı onların. Ya da o ayakkabıyla toplum içine çıkmak bir... Doğru. O, o challenge'ın challenge yani. olduğunu mu gösteriyor? Artı puan. Direkt. Evet, anladık. Kızların gözünde bir numara olacaksın o zaman. Yaşarsın. Başka başka bir özelliğe gerek yok diyor kadınlar. Öyle demiş. <gülüyor> <Ayakkabısı> <gülüyor> Bu kadar olsun. yeterli demişler bize evet. demişler. olsun. Eğer %10'daysam ben kel olsun. İlk buluşmada da güldürdüm. Tamam ben daha ne isterim? Sakalsız ben. olsun. Bu sakallıya da kapıları kapatmıyoruz yalnız dikkat ederseniz. Kirli ya. Kirli sakallıya da daima şöyle tatlı bir birlik açıklığımız var. Bir de uzun boylu olursa da ne kadar değil de şey Ne kadar basit aslında. ilişkiler ne kadar. <gülüyor> yani erkeklerde hiç bu kadar kıstas yok. Kadın olsun, canlı olsun. Yani ölüm döşeyi de kabul ediyoruz ama canlı olsun, sıcak olsun yani. <gülüyor> O kadar. Başka bir şey yok. <gülüyor> kıstası yok yani. Yok dedim vardır. Yeni nesilde öyle bir ben görüyorum. Şey yapıyorlar. Ne artısı erkekler var ya. Ne artısı? Sen bilmiyorsun. O, o Oktay bilir. Oktay falan. erkek. <gülüyor> Oktay'ın bir erkek arkadaşları var. E sen anlattın işte Fahir. Şöyle olsun böyle olsun diye. Ben demedim canım. 12 bin kadın söylemiş ya. Ben onların yalancısıyım. Evet buyursunlar. Astronotlarla ilgili bir haber var. Yeni bir yasa çıktı astronotlarla ilgili. <gülüyor> astronot yasası meclisten 15 geçti. 15 tane astronot için yasa mı çıkarmışlar ya? Valla... Yani astronotların kurtarılması bundan sonra e, hı hı. şart olacak. Herkes buna katkı sağlamak zorunda. Astronotların kurtarılması ve iadesi hakkındaki uluslararası anlaşmaya Türkiye'de imza atmış. İade derken... <gülüyor> Mesela bir tane onun biz <gülüyor> depositini almadım mı Hayır bir şey. Nereye iade ediyoruz abi? Ya şimdi mesela bir astronot düşün. Neşe iade Bo Boş şey mi kaskı mı veriyorsun? Boş gönderiyorsun. doldurup veriyorlar. Sizin başınıza gelmemiş olabilir veya bir astronotla haşır neşir olmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Ama tehlikeli durum veya mecburi iniş hallerinde veya düşen astronotlarda evet. bu kuralın daha doğrusu bu kanunun uygulanması gerekiyor. Mümkün olan her türlü yardımın yapılması lazım astronota. Yani mesela Amerika'ya düşen bir taykonot. Evet. Efendim. Veya Çin'e düşen bir taykonot. <gülüyor> astronot. Başka da yok herhalde. Yani ya bunlar birilerine şey yapmıyorlar. Bunun bundan... için yasa çıkarmaya gerek yoktu ya. Türkiye'ye bir astronot, bir taykonot düşse. Yani başımızın üstünde yeri var diye adamı Emin misin ya? E, Tabii canım. Taşlar uşak, mısın uşakta dedi? taşladılar uzaylı zannederinden. Hava o yönetim. uzaylı. Abi Çinli uzay, uzaylı oynayınca... uzaylı. Taş... Abi yine garip garip bir kıyafetle inecek yani tarlaya. Olsun bu adamı çıkmadığı program kalmaz ben sana söyleyeyim. Her programa çıkar bir kız bile bulup evlendiriyor yollarlar. Milli damat ha. bilmem ne falan diye. Abi, bir, bir hafta falan bir hafta 10 gün kadar bir misafir etmek zaten bizim Tabii canım. Tabii. Hayır, yollamıyoruz astronotuzu. Daha gezdireceğiz. Göremeye götürüyoruz bu hafta sonu diye. Görmeye orada güzel bir ba bozumu. Döndür oradan, indir Çukurova'ya. <gülüyor> Döndür mü? <gülüyor> <gülüyor> Dönder deseydin keşke falan <gülüyor> Dönder oradan yukarı Haydi fındık festivaline Geç oradan Kastamonu ılgaz Orada bir kayağını yaptır adama Mangal açık hava yedir hop etini değip göndereceksin Hop neyle göndereceksin Halıyla Hayır uzay aracıyla Uzay aracında el koyulur Yönetmeliğe göre öyle Astronot ve uzay aracı Derhal der ilgili ülkeye geri verilecek Kesinlikle el konulamayacak Bundan sonra Nereden evet. bileceğiz hangi ülkenin olduğunu Atıyorum bir tane gitmiş yani. Zaten tepi topu kaç tane ülke var ki giden değil mi? Öyle bir yere i̇şte bir şey düşse var biz Türkiye olarak bizim astronotu biz habersiz gönderdik. Kusura bakmayın şey oldu diye isteyebilir miyiz acaba? Ama ne kadar saçma bir şey. Yani hakikaten böyle bizim bir uzayda bir gizliliğimiz yok mu ya? Biz uzaya belki adam gönderiyoruz. Ya ya niye bunu şov gibi açık yani açık yani. göndermek gerekiyor Kıskananlar ya. çatlasın der gibi. Eskiden böyle uydular da fırlatılırken bir havayla fırlatılıyordu ya. Ha, Televizyondan falan veriyordu ya. Uzaya... Şunu her gün iki tane uydu gidiyor ya kargo gönderiyorlarmış Uzaya uydularla Hiç valla Ben hatırlıyorum ya kaçtı sene Challenge'ını patlayacağım Challenge'ını patladığı zaman O zaman uzaya çıkan her meki 88 Her meki şey yaparlardı Televizyonda gösterirlerdi Ve artık kalmadı o da Yok öyle bir şey Şimdi herkes vızır vızır gidip geliyor Bu İranlı kadın gitti en son gördük mü herhangi bir televizyonda Gördük dönüşünü gördük ama haberlerdi. Eskiden ama canlı yayınla şey oldu. Yayını kesiyorlardı. Yaptı da o yüzden. Hayır, Zaten uzay mekiğinin kalkışı kadar da sıkıcı bir görüntü yok. ya. Bir geri zamanında kalkmıyor bunlar. Böyle bir geri sayım başlıyor. Niye Ondan sonra... Tam da zamanında kalkıyor. 0 0, 0. İşte. Ondan sonra 2 saat ertelendi. Neymiş efendim? Rüzgar yön değiştirmiş. Hayda bekle bekle bekle. Biraz reyting için yapıyorlardı onu zamanında. Ondan sonra da böyle kalkıyor. Bir duman, bir şey kayboluyor gidiyor. Ne oldu? Biz de alttan afedersiniz salak gibi bakıyoruz öyle. Hareket çekiyormuş falan onu falan bu fotoğraf kameraları uzay uzayı çekenler görmüşler böyle alttan böyle şey yapıyormuş Onlar nasıl oturuyor ya acaba? Nereye oktay? Şeyler. Astronotlar. Astronotlar, mı? Astronotlar güzel bir şey. kalkışta. Nasıl oturuyorlar? bağdaş grup oturuyorlar He, rahat çila böyle, böyle Bizim, bizim kameralarıyla halk arasında gideyim ya baya hızlı kalkıyorlar çünkü onlar. Da böyle onlar. yatarak mı? sırtlarını gerisin geriye verdiklerini düşün. Sert bir zemine mi veriyorlar sırtlarını böyle uzay gemisinin duvarına veriyorlarmış böyle öyle kalkıyor. Ya işte normal abi kalkışta böyle ya. Sırtları affedersiniz uzay gemi şimdi bir baş tarafı var bir de geri tarafı var ya. Baş tarafı. Şey baş tarafı. Bir dakika bir şey soracağım. Sırtları basen tarafını gösteriyor. Ben Oktay'ın soracağı soruyu anladım he? galiba. Sana şunu sormak istiyor Oktay. Sen soruyu anladın mı? <Gülüyor> Bak şöyle oturuyor. Doğru mu? <Gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> yani ben bir kere daha sormak istiyorum aynı Şekili soruyu. Şekili yapayım Hayır. mı sen? sen tarafı ne demek abi ya? Ya şimdi bu tabiri vardır baş tarafı gemilerde bir baş tarafı. Tamam bir, bir de, de kış, kış tarafı, tarafı vardır Evet, Aa, çok güzel. İşte bu da sırtları o kış tarafına gelecek şekilde. Hayır zaten böyle duruyor, na böyle. böyle Dik duruyor ya. Böyle duruyor yani Uzay yamuk oturuyor bu adamlar uzaya çıkan. Ya kadar. İşte Şöyle onu soruyorum. Şöyle oturuyor işte böyle. Bu yukarısı. Bu böyle ya, bunu kaydır biraz daha. Aynısını yapıyor ya. <gülüyor> aynı, aynı astronot oturucu oldu. <gülüyor> e peki ondan sonra böyle yatay hale gelince ne oluyor şey? O Mekik? Düzeyliyor. İşte düzey almış gibi oluyor. Böyle. E peki bir şey daha soracağım abi. Şimdi böyle hani böyle böyle böyle oturuyor böyle oturuyor diye tarif ettiği şey, pozisyona nasıl geçiyor? O merdiven çıkan astronot? Oradan böyle yukarıdan. Doğru bak o, o oturuş zor yani. Yani orada yatması lazım. Gidip orada yatış pozisyonuna geçmesi lazım. Aslında bu yatış yeri değildir. Gibi. <gülüyor> Ha, evet Pompei'nin son günlerinde Seksonatreler 1500 <gülüyor> sevgili dinleyiciler Buyurun efendim evet. Oktay Bey. Ne? ne bitti mi, bitti mi? Ya, Yok mu haber Var olmaz olur mu ya Türklerle ilgili Siz astronot veriyorsunuz biz Türklerden Cep mesajında Türkiye'ye liderliğini ispatladı Cep mesajı yazmaysa hiç açma konuyu fay. Mesaj yazmaya <gülüyor> Cep telefonu üreticisi bir firmanın yaptığı araştırmaya göre Cep telefonu kullanan Türkler Birbirlerine ayda ortalama ne kadar mesaj gönderiyor 81. SMS gönderiyor bir kısmı da ayda 10-15 civarı MMS gönderiyor. Çok mu ya 81? Ben bana hiç çok gelmedi. <gülüyor> Kişi başına mı bu? Tabii Ama benim de 3 adamlar... mesaj ya ayda. Abi ama çok fazla yine ya. Genelde herkesin Hayır, herkesin ya, üç mesaj göndermesini düşün. Türkiye bu ortalamayla Almanya, Fransa, İngiltere gibi pek çok Avrupa ülkesini de geride bırakarak dünyada tartışılmaz liderliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu konuda lider olmak önemli bir şey mi ya? Tabii. Bence i̇letişim önemli en var. önemli şey Oktay ya. Ya belki bu liderlik yarın öbür gün telefonlarda hazır mesajlar var ya. Bugüne kadar hiç kimsenin kullandığını bilmiyorum onları. Ben Ama kullanıyordum bir ara. Çok güzeldi. İnternette böyle hazır bayram mesajları var ya. <gülüyor> evet. Yılbaşı mesajları, işte bankanıza evet. 365 gün tamam. falan filan. Şimdi onların mesela hazır mesaj olarak koyulsar telefonları daha rahat olacak. Köpeği gezdir, toplantıdayım falan filan gibi böyle hazır mesaj yerine. Size şu saatte şurada bekliyorum. Ha, onun yerine güzel işte yıl başında bankanıza 365 gün eklendi gibi cesine. <gülüyor> <gülüyor> hazır mesaj olarak telefonu mu konsun diyorsunuz mesajda? Doğru abi şey abi hiç olmazsa işe yarar ya. Onları sağda solda bunları aramaktan Önümüz bayram ne edeceğiz ne göndereceğiz diye Bilmiyorum. Kara kara düşünüyoruz lütfen yani Doğru Evet o zaman e, bize ayrılan Sürünün sonuna, sonuna gelsin geldim. iyi yararız Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Ne atta ne eşekte Ne de katırak Aradığın o lezzet Altın satıra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 Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Asılım. Sizlerle Demircan abi günaydın. İyi hey günler. İyi hey günler. Cumartesi günü oynanan maç mıdır yoksa bir başka şey miydi? değil? Teşekkür ederim. Yorum muydu soru muydu Demircan abi? İçinde yorum var. soru gelir buna. Cevabın içinde yorum olacak mı? Nasıl olacak? Cevabı olsa da... Ne evet. soruyorsun o zaman? Soru değil işte. Anladın mı? Ne o zaman bu? Tavır. Kime ta Bana mı yapıyorsun tavrını gene? Ne yaptım ben ya? Sana değil. Sen, sana şu sorumdan sonra tavır yapım yapmayacağım ortaya çıkacağım. Sor. Cumartesi gecesi. Evet. Saat 20.45'te neredeydin? Evdeydim. İkinci karıma kaçıyorum. Cumartesi geceki saat 25'te ne yapıyordun? Bebek bakıyordum demircan abi. Son sorma soruyorum. Cumartesi günü saat 21'de ne yapıyordun? Bebek bakmaya devam. İşte, işte seni boyuydum çok seviyorum Ege Utarlı yapımdan dolayı mı? Hayır. Her şeyden önce Dürüstün. Doğrucusun. Yalan söylemiyorsun. Benim sana söyleyeceğim şeyleri bile bile Sen doğruyu söylüyorsun. Ne söyleyeceksin? Ne, ne yalan söyle, ne yalan söylememi bekliyordun sen benim? Maci diyordum da çok çoktan. Doğru. Benim sana olan sözlerimi biraz olsun kısıtlamak için yalan söyleyebilirdin ama sen ne dedin ne dedin Ve ben bakıyordum <gülüyor> dedin 15 dakika boyunca dedi bilerek mahsus biraz da süre verdim 20.45'te maç başladı Evet. 15 dakika sonra ne yaptığını anlamak için süre verdim ve sen yine ne dedin bebek bakıyordum dedin Zaten bir yarım saat süre verip bir daha sor Aynı soruyu bu Ama yorumsuz haliyle Peki bir şey sormak istiyorum sana konumuzdan bağımsız. Evet Demircan abi Cumartesi günü saat 21.25'te ne yapıyordun? <gülüyor> ya televizyonda maç seyrediyordun Demircan abi <gülüyor> ne oldu? Ne oldu bebek mı, uyur musun? Uyudu orada işte ben de açtım rahatlıkla maçı. İşte seni Neden demircan abi? Hayvan değilsin her şeyden önce insansın. Teşekkürler insan. demircan abi. Yani bebek bebek uyumadan önce kendi zevlerini ve renklerini göre yaşamayı reddediyorsun. Red evet, red red ediyorum. Efendim? Red ediyorum. Evet. Red İlk başta benim yavyum uyur ondan. Sonra... Mahke Mahke yaşarım, evet. Bravo, ben de böyleydim senin gibiyken. Teşekkürler de Hüzaabı. Çok, Demek doğru yoldayım. Çok, çok Bundan iki sene önce kadar karanın küçüklüğünü hatırlıyorsun. O zaman benim de koçma oyuna girmeydi ve pişman olmadan emin ol. Demeyin o pişman derisi şu anları. Teşekkürler Demircan. Eee ben izledim maçı o kadar da şey yani. Maç. Çok öfedersin ama. Surandırılmış. Hoşçak gibiydi. Aaa şimdi bu biraz ayıp oldu Demircan abi. Ne? Benzetmeniz yani. Ne diye? Yakışıksızı oldu. Ne diye? Sirkin oldu. Ne diye? Ne diye ne demek ne diye ya? Neden yani? Çirkin oldu biraz. Çocuklar dinliyor bizi şimdi. Hoşap moşap. Sen ne hoşapı diye düşündün Ya genel hoşap. Aysa hoşapı olursa çok hoş olur mesela. Ama su katılınca. Olsun. Ama vişne hoşapı olursa. iğrenç olur. İğrenç olur. Doğru. Değil mi? Şimdi dedi günkü maç. Evet. Neden çirkindi? Neden çirkindi? Çok çirkindi. Bir keçim vaktiyle döner düşünüyorum. <gülüyor> Demeci abi ben de şöyle sormak istiyorum. <gülüyor> Sor bakalım. Maçı izlemeseydiniz o vakitte ne yaparak o vaktinizi değerlendireceksiniz? Televizyon şeye ederdim. <gülüyor> Doğru. En başlığından televizyon şeye ederdim. Üç tane üçtük. Üç tane üçtük. Milli takımda bir tane Ankara kuşlu futbolcu var mıydı? Arkadaş, tarafsız bir gözle sana soruyorum hele. Yoktu. Yoktu. Ben ne izledim maçı? E neye izlediniz o zaman Allah bilmiyor muydunuz baştan kadroyu? Belki bizim aslanlar koçlar gibi saldırır. aslanlar gibi kavga eder diye dedim. Ama burada, dop burada, dop ne diye? Top orada bir, Burada top, burda top, orda bir Top ne demeyeceğim abi? Top mu? Top yani. Anladın mı? Anladım demişim. An Türkiye'nin ilk esmer futbolcusu. En güzel oynadığı maçlar. İlerde hağa şükürdür. Artık yorulduk, mutluk. El gol yapmasın. Biz de ona el gol yapıyoruz. Kücücük bebeler buradan Aga şükür e el gol yaptı televizyondan. Kücücük bebeler dediğim Zira ile Karadan bahsediyorum. Demircan abi... kimseye yanlış anlamasın. Böyle de ağır konuşurum ela. Anladım mı Demircan? Biz maçı kazanmadık mı sonuçta? Kazandık. 0-1. Ee. Ege bak sen akıllı adamsın. Bazı şeylerin neden olduğunu herhalde tahmin edersin diye düşünüyorum. Neyi tahmin edeceğim ben şaşırdım Devizel abi. Neyi tahmin edeceğini şaşırdın diye bir hiç var içinde doğru mu? Evet. Şimdi Ege'cim bak her şey kazanmak değildir. Doğru orası Bazı doğru. Bazı zamanlarda oyun önemlidir. Evet. Sen bu Macaristan'ı zaten yenmen lazım. Şimdi bu hafta... Yendik işte. İşte onu diyorum yenmen lazım zaten yendik de benim dediğim bir kere daha çıkmadı mı çıktı Ne dediniz siz çıktı hangi dediğiniz çıktı ki sizin ya anlamadım ki ben Ne zaman dediğimi biliyorsun sen Ne yani bir şey ne çıktı yani ne, ne de? demiştiniz ben ne çıktı Şimdi ağacım bak ben sana bu soruyu sorsam çok anlamsız olur Çünkü insan bir sürü şey değebilir çeşitli abi, sizden bir ricam var lütfen çok... anlayışlıymış gibi davranmayın Egecim şimdi falanti. Ben lütfen çok rahatsız oluyorum. Evet. Ne diyeyim ne diyeyim ben sana? Şöyle şöyle din yani. Ama şimdi biz büyüm ya. Evet. Birçok şey daha fazla görmüş mı şimdi? Doğru. Ondan dolayı bunu biraz sana olgunlukla yaklaşmam lazım. Çünkü senin biraz bazen sinirlendiğini hissediyorum Egecim. O da doğru. Anladın mı? Evet demiş abi. Şimdi sen ben ne dedim ne çıktı. Şimdi bu kadar saçma bir soru var mı hayatta? Çünkü ne dedim? Ne dediğimiz soru. O zaman ben de söyle, Esas benim dediklerim çıktı. Hadi bakalım. Ha, i̇şte ben de onu da yaptım. Sen ben sana söylesem sen ne dedin diye. Ben sen bana bir şey söyleyebilir misin? Ben sana söylerim. Ben ne dediğim belli. Ne dedin? Ben dedim bu böyle olmaz. Bununla maçta bir bir dediklerim çıkacak dedi. Ve bir bir dediklerim çıkmadı mı? Peki senin bir bir dediklerim çıkıyorsa bugüne kadar neden senden hiçbir radyo veya televizyon konuşmanın ne demedi? Çok özür dilerim Demirci abi. Sizi hangi radyo ve televizyon konuşun dedi? Benim be düşmanlarım olduğu için demedi. Benim daha çok düşmanım var. Nerede? Çeşitli camialarda. Sen bugüne kadar bunu hiç söyledin mi? Düşmanlar elinde koz vermemek için söylemedim. Benim niye haberim yok Söylediysen eğer <gülüyor> Eğer söylediysem Ben niye bunu ilk da, ilk defa söylerim deme Can Ben de aslında spor yorumcum Daha biraz daha söylemenlerim Ve o biraz daha söyledikçe de Benim de o zaman ne radyoda televizyonlarda Senin spor hakkında konuşmuyorsun Deme hakkım var otomatikman Doğmuş oluyor evet O zaman da ben şu anda sende neyim Avantajlısınız. Hayır, öndeyim. mu? Demircan abi. Efendim canım. Siz biraz istirahat eder misiniz? <gülüyor> ne dedin, ne oldu da? Yok bir şey yok. Ne oldu da? Biraz istirahat Dur. ederiz. Allah aşkına bizden öyle bir şey daha Selçuk min sundu. Onu istirahatdan sonra sıra alalım. Sonra ayrılmaya devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Rahmanın Yetişim komşular Aman dostlar Mick Jagger'ın bileziklerini çalmışlar 103.4 Radyo 30'esine Odan Sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim Hiçbir zaman bitmedi ki Doğru Evet doğru Oktay sen neler diyeceksin Mick Jagger özel mi Mick Jagger'ın Jagger bileziklerini çaldılar Sen o sırada kulakları takmamıştın Kulaklığımı takmadığım için tamamen yanlış Sağır duymaz uydurmuş yani o hesap. Buyurun efendim. Ee, Elizabeth diyorum. Elizabeth, Elizabeth durur. Elizabeth hangi Elizabeth'ler var? Bil. Elizabeth kasabası olan Elizabeth, Elizabeth var. Kraliçe 2. Elizabeth Kraliçe. var. 1 numarada, 2 numarada Elizabeth Taylor var. Elizabeth Taylor dediniz beyefendimiz. Bravo. Minelli var. Elizabeth Taylor kaçıncı kez evleniyor? Yedinci. Yedinci kez değil, sekizinci kez evleniyor 74 yaşındaki sanatçımız. En son kocası çok yakışıklı bir adamdı ya. İşsiz güçsüz de bir adamdı. Tabii canım şeydi çok uzun saçlarıyla tanıyorduk ha. değil mi? Şimdiki de huzur evinden bulmuş zaten bir tane. Hadi ya. <gülüyor> bulmuş, de bulmuş. bulmuş derken faim? Bulmuş da bunamış. Arıyor muymuş yani? Yo aramıyor, evleniyor canım. Önümüzdeki hafta Elizabeth Taylor'ın e, bu son diyoruz. Artık e, gider ayak mutluluğu yakalaması. E, ile e, Diyoruz Büyük e, şeylerimizde Badire e, <gülüyor> Evet <Oktay> Büyük <gülüyor> badire <gülüyor> badir atlattı. <gülüyor> badir atlattı Sevgili dinleyici evet, Oktay, ya, Bunlar şey mi Yurt dışının Cem Adlerleri mi Cem Adler bile değil ya Yani yurt dışının Gene Cem şöyle, benzetmek, benzetmek gibi olmasın da yani. Benzetmek gibi o Elizabeth Taylor bizde Gönül yazar neyse Yurt dışında da Elizabeth Taylor o yani Büyük bir star olması büyük açısından. Büyük bir star. Ee, keza evliliklerinin çok zor. yazar yani. duysaydı bu dediğini Fahir hemen seni arardı. Ama <gülüyor> sonra Fahir zamanım geldi diye <gülüyor> kapatırız. <gülüyor> <gülüyor> yok der. Elisabeth'lerin 8. <gülüyor> düğününü kutluyoruz. Evet. evet. Ne zaman olacakmış diye. Haftaya. Hafta sonu denk getirmeye çalışıyorlar. Ben şimdi yaşında evleniyor olsam biraz hani, işleri sıkı yani. Yani nasıl yıldırım ya nişahı hani Mesela Elisabeth Kır düğünü istiyorum deseydin, karda kışta gene kır düğünü O kadın kadın kır düğününe doymadı ya Yedi kere evlendi kur kalmadı be kur kalmadı yedi bitirdi meraları bile <gülüyor> şey yapmışlar artık Oktay çok güzel ilanlara bakıyorsun bakıyorum İlanlar. Abi alacak canım Toyota'ya alacak yakında belli <gülüyor> Şurada bir haber vardı ya Heh. Kaçaymış <gülüyor> Toyoda <gülüyor> Ogo cep telefonu olmuş Ogo cep telefonu. Ogo'yu da Türkiye'de bizden başka kullanan var mı ya? Yok bende de var da kullan. Var ya ben geçen gün kafelerde gördüm bir tane kızla. Hadi ya. Evetsin. Aa ne güzel. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık diye yazıyordu. Karşısında da erkek arkadaşı çok sıkılmış bir şekilde oturuyordu. Ne yazıyorsun lan diye mi? Ya canı sıkılmış adamın. Böyle çevreye bakıyordu. Adamla bakıştınız mı? Bana falan baktı böyle tersler. Sen de gösterseydin Ogo'nu. Benim yanımda taşımıyorum ki kocaman şey abi Ogo dediğin şeydi. Ben çok güzel kullandım ya bütün yaz elimden düşürmedim Ogo'yu Tetris'iyle efendim mesajlaşmasıyla Aa, Doğru onun içinde oyunlar da vardı benim Tabii koca canım, kafam ya Sen mesela zırt pırt giriyorsun çıkıyorsun ya oradan mı giriyorsun? Tabii, ben Ogo'dan. görüyorum bilgisayarda. Açıyorum Ogo mu? Orada... Ogo açılınca otomatik yani Otomatik Valla bundan sonra cep telefonu olarak kullanılacakmış Nasıl yani? Bütün Araya yaz edeceğim. balkonda <gülüyor> portakal suyumu içerken elimde Ogo vardı Altımda don elimde Ogo'yla oturdum balkonda. O oh, safam olsun. Vallahi öyle. Ses özelliği de olacakmış yani bundan sonra. Bu zaten var açılışında Ogo diyor. Bu ayırım yani senin sesini taşıyan özellik. Ben Ogo diyeceğim. Sen Ogo diyeceksin. Ondan sonra onun yerine kaydedebileceksin bu, bu çok özellik, özellik. O. <gülüyor> Ondan sonra Ogo'da ayrıca Bluetooth özelliği de yer alıyormuş Bluetooth özelliği var mı ya Ogo'da? Ogo'da benimkinde yok. Benimkinde de yok. Demek ki o paketin içine vermediler. Bluetooth'u da şöyle açıklamışlar. 10 metre çapında cihazların birbirleriyle kablosuz iletişim kurabilmesi. Şahane bir özellik. <gülüyor> Ondan sonra başka ne var? Başka da bir şey yok. Bebeklere Bluetooth'dan dijital... mavi diş olarak kullanıyorlar yavaş yavaş. Neyi? Ma mavi diş mi? Aha. Jingodur abi onun gerçek adı. Evet. Bütün teknolojik icatlar. Her icat ee, bir yenisi gelene kadar bizim evde Jingo olarak adlandı. Jingo nerede? Cingo Cingo yenisi diye. geldikten o. sonra ne oluyor? Onun artık kullanılmıyor. O yüzden de bir isimme ihtiyaç duymuyor. Niye canım? Mesela flash disk denen teknoloji. Evet. Yenisi dediğin nedir ki flash diskin? Flash diskin 512 bir mi mesela? Hayır. Şimdi mesela eve yeni bir flash disk geldiği zaman onun adı Jingo oluyor. Öbürü de nerede o şey? <gülüyor> Lanet olasıca araç diye kullanmaya başlıyoruz. Hani bizde yani şey vefa diye bir şey yok bizim evde. Ama güzel de güzel yani e, vefanın da e, <gülüyor> yapma yapma fail <gülüyor> <Hayır>, yapma <gülüyor> yap lütfen lütfen. Ama dayanılmaz Çok... bir istek duyarken ya insan var ya böyle hayvan onu demek için nasıl ya yani son sözlerin bu olsa hayattaki insan onu söylemek istiyor yani o derece kuvvetli şey. Bence onu şey diye kullanabiliriz biz ya Ankara'da vefa diye bir semt yok. <gülüyor> Daha güzel olur. Eğer İstanbul'da bir semtmiş demek yerine Ankara'da vefa diye semt yok. Güzel olabilir. Bunun da ama önce bir seksometreler 1500'ü gösteriyor. Bir oturtalım. Ege sen de hayvan Daha gibi saldırıyorsun ya. yani. Ankara'da de, vefa diye bir semt bir yok de ama de, hala seksometreler 1500'ü gösteriyor. Oktay bak ne kadar güzel cümle içerisinde bugün öğrendiğimiz kelimeleri kullanıyoruz. Vefa seksometreler 1500'ü gösteriyor. Bu vefa semt olmasa bile vefa diye bir yer olabilir yalnız Ankara'da ya. Bunda iyi bir araştırmak lazım. E semt değilse nedir abi? Ne bileyim abi Mehmet. Mahalle olabilir mesela. Sokak kesim vardı bir kere. Vefa Sokağı. Zannetmiyorum. Ankara'da sokaklar yo isimli değil mi? Hep numaralı değil. Hayır canım hepsi isimli. Vefa mesela, Sokak hayırsız apartmanı mesela. <gülüyor> <gülüyor> Numara 4. <gülüyor> Bahçeli Evler Ankara. Ne kadar güzel bir adres. Bahçeli Evler'de mesela vefa sokak olmadığını ben bilirim. Çünkü Bahçeli Evlerde Bahçeli Çocuğu diye adlandırılır. O zaman şöyle. Bahçeli Evlerde Vefa diye bir sokak yok. <gülüyor> Hadi buyurun yani, Fahir var mı abi? Kesin bildiğimiz şekilde kullandım. Tabii canım garantisini Semt olduğunu biliyoruz. Semt olarak kullanılır. Eğer sokak, dersiniz, bulvar veyahut da ne bileyim bir belde ismi falan değilse onların da kullanımını yerine göre yaparız diyor. Ve Nazan kulak biliyoruz. veriyoruz. Sevgili Nazan... Sevgili Nazan Öncel ben sana Fahir. Ee, bir süre önce kendisi zehirlenmişti yediği balıktan. Hadi ya ha. yoğurt mu yemiş balığın Balıkla beraber yoğurt yediği için şöyle öyle lütfen safsatalara inanmayınız balıkla beraber yoğurta iyi gider ayrıca ama. Balık bayatsa yoğurt çirkin oluyormuş yanında. Öyle diyorlar. Balık bayatsa yanında her şey çirkin olur. <gülüyor> Çok güzel. E, ...kalkandan zehirlenmiş kendisi... E, ...hastaneye kaldırıldı... ...iddia ediliyordu... ...kalkandan zehirlendiğiyle Kalklamış ilgili ...kalkmamış hastaneye kalkandan dolayı... E, ...aslında bu olayın altından bir takım gizli belgeler ortaya çıkmış... ...gizli belge mi? Hı -hı. ...gizli belge mi? <gülüyor> ...gizli belgeler... ...zehirlendim diyerek aslında yalan söylediği... E, kalkandan... ...zehirlenmemiş... <gülüyor> ...zehirlenmemiş... ...kalkandan zehirlenmemiş... <gülüyor> ...bilakis kalkan çok lezzetliymiş... ...ancak kendisi gerdirmiş... ...neyi gerdirmiş olabilir... Yüzünü gerdirmiş olabilir. Doğru. Sonra da çok özel fotoğraflar çektirip bunları forumsuz.com'da... <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ee, fotoğraflar gel sen orada görüyor musun Fahim? Burada çok güzel e, şey anket fotoğrafları. Balığı yedikten sonraki bir fotoğraf var. Balığı yemeden önce yedikten sonra yapmış, bir böyle bir şey iki tarafa açılmış. <gülüyor> çok lezzetli. <gülüyor> çok lezzetli der gibi cesine. Ya estetik <gülüyor> ameliyatı niye gizlenir? Ben şey, estetik ameliyatı olsa bağıra bağıra da söylerim. Niye gizlenir? Yani? Çünkü Adnan Şensiz'in estetik ameliyatı gizlenmedi. <gülüyor> Onun gazetetik fotoğrafı neydi? <gülüyor> bir fotoğrafı çıktı. Akıllara zarar bir fotoğraf yani Allah Ama onda da. Çocuklara iki... falan göstermemek lazım onu. Hani pazar torbası gibi. Torba olsun diyoruz abdan şanslı. De... Fotoğraf e, ameliyatsız ailen çocuklara göstermek <gülüyor> gerekirken ameliyattan sonra da göstermeyeceğiz. <gülüyor> Hayır, ameliyat esnasındaki yani hemen önce ve hemen sonrası gösterilmemeli. Esna. Biraz zaman geçirme. Efendim? Esna dediniz. Esnası. Ne? Esans mı? <gülüyor> Kafam şöyle bir reset attı geldi. Elektrik gider gelir ya bilgisayarda öyle oldu. Estetik ameliyatı da gene böyle pahalı bir şey. Yani o da hava atmak için kullanılabilecek bir şey değil mi ya? Şöyle estetik oldum. Böyle yağlarımı aldırdım. Buralarıma ya. liposakşınladım Aa, ama yok. Yani Ne yaptırmış? Yüzünü mü gerdirmiş daha sonra önce? Komple bütün bücudu. Şimdi şöyle yapıyorlar. Önden tutuyorlar mesela yüzde. Arkaya geliyorlar. Arkada orada fazlalığı alıyor. Çak şak şak tak alıyor. Mesela göbek orada sarkma yapmış. Hop arkaya alıyor hop şak şak şak tak. Oradan fazla alıyor diyor. Hop bacaklar hop şak şak şak. Senin anlattığına göre bu estetik ameliyata en az iki kişiyle yapılıyor. Arkadan tuttuğuna göre, göre. <gülüyor> Öteki taraftan biri tutuyor. Oradan hop şak şak arka. Ama yani arkada da yara hisleri geçtiği zaman gerçekten güzel olacak. Dikiş yerleri belli oluyor biraz şu anda. He. Dikiş yerleri. Dikiş. Nasıl? Peki yüzde şey mi oluyor? Yüzde. Saçların arkasına mı atıyorlar şeyi? Germe yerleri. Saçları nasıl oluyor biliyor musun? Mesela e, sen saç uzattın mı? Topladın mı? Hayır. O böyle gerdirirsin mesela ben öyle çok severdim. Gerdir İyice şöyle gerdirirsin. bir kelebek tok takmayı. Onu böyle gerdirirsin gerdirirsin artık böyle saç diplerin kopacak gibi o böyle biraz hafif Japon etkisi yaratır. Evet. Ben bir ara öyle bayağı bir şey bir de sürme sürüyordum. Daha bir etkili oluyordu. Nerede çıkıyordun sen o dönem? <gülüyor> Monamur'daydım. <gülüyor> Sonra işte <gülüyor> büyük İzmir ile beraber benim son patlamam öyle oldu. Yani işte öyle yaptırıyorduk, güzel oluyordu. Ben buna nereden getirdim? Ha, gerdirme operasyonu da bunun gibi bir şey. Şakşak şak, nerede devreye giriyor? Şakşak, şak şak şak. <gülüyor> şak. şak şak oktay. <gülüyor> ne ha. bileyim abi, sen anlattın bu manyak mi? hikayeyi. Ha, şak şak şak. Ben de... E, <gülüyor> <gülüyor> sen bir dakika, saçın sen. uzunluğuna nereden geldi Fahir? birazcık sorgulayacak olursan konu yüzünün olayını. gerdirmesi nasıl oluyor dedi de ne? ben onu ee? öyle anlattım bak böyle böyle saçı ö ö öle gözlerin sana zararlı değil mi o ya o kadar olur mu kan deveranını arttırdığı için felakede yararlıdır <gülüyor> deveran <gülüyor> deveran neden kandan başka bir şey daha söyle Fahir bana deveran neden <gülüyor> Deveran. Özellikle devamlı da Deveran halinde olmasına gerek yok. Devam. Zaman zaman da bulunan. <gülüyor> Vücudumuzun Deveran... vücut vücud dışında Deveranlı bir şey. Ee... Göbelek tutmuş domuz mesela. Ben sana hemen söyleyeyim. Ee... Dana yani. Bugün belediyemizin yapmış olduğu Deveran... O senin so <gülüyor> bugün son. Deve... Bugün Sen onu çalış. Bugün gittim kendime Deveran aldım. <gülüyor> Çok ne anlamda şarkıydın? kullandınız burada? Abi. Onun yerinde mesela develer Vaha'nın çevresinde deveran ettiler. Koşarak. Çok. koşarak. Koşarak. Çok güzel oldu. Yarın sabah görüşmek üzere hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.